...Radyo Tiyatrosu. Akşam sevdim... Senaryo Hüseyin Aydemir, seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu.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 Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mı az? Çıkar, çıkar, çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir bezesar çocuğun alnına koy. Yarın da getiririz, tamam mı? Hadi. Ya Rabbi, şifa senden. İnşallah yavrum sabaha çıkar. Ağlama yavrum. Ağlama sen.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 Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar. Nereden de düştüm. Allah. Doktor bey. Doktor bey. <gülüyor> Yine mi? Kurtulamayacağım bu vahşi insanlardan. Doktor. Doktor. Ne istiyorsun gecenin bu saatinde derdin nedir? He? Kusura bakmayın doktor bey. Aa. Hastan var da. Çok ağır. Açık. içeri gir de öyle konuşalım gir içeri gir Ben giremem düşseydik yola Zavallı çok acı çekiyor Nesi var ne bileyim doktor bey İni inim, inim Diyemiyor ki derdini Ne zamandır hasta Bir hafta oldu ama bu akşam iyice ağırlaştı Nefes alamıyor Buraya yakın mı yakın sayılır ya Hemen cacık şu tepenin ardındaki köy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 Biraz içli bir mektup olmadı. Acındırmalıyım kendimi. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Ha, sen sofanın başında ısın, bana bak. Benim bazı işlerim var. Tamam. Tamam da duramıyorum. Ciğer parem. Ne yapayım bilemiyorum. Durursan durur. Evet, sevgili dostum.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 hainimi bir an Etme önce. doktor bey, kurbanın of. olayım. Şimdi gidelim. Duramıyorum. Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıtayla gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı? Ölelim mi? Bak. <gülüyor> bakın doktor bey, kızam var. ...atım maşallah kuvvetlidir.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 Bütün bunlar hep senin yüzünden. Ne dur biliyorlar ne laftan alıyorlar. Ah medeniyet. Ah Avrupa. Biraz da buralara düşseydi ya yolum. İnsanlık öğrenselerdi. Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç? Olacak şey mi? Medeniyet. Ah medeniyet neredesin?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 Kapının önünde soğuktan kıpkırmızı kesilmiş bir dağlı yüzü duruyordu. Sakalları neredeyse buz tutmuştu. Bu soğukta bu tipi de başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. Evet, tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çattım yüzüne. Ama anlamıyor. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni. Arayın, arayın, Aray bu, bu, bu türkü değil. İran?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 Allah, ne yapsam? Gitsen mi acaba? Tabi, tabi ya Ziya en kısa zamanda tahilimi ayarlar nasıl olsa. <gülüyor> Hem döndüğünde arkadaşlar anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin? Hasan Bey. Hadi Hasana, gidelim bakalım. Kızı hazırla. Sen kazandın. <gülüyor> ne dediniz? kıza mı hazırlayayım? <gülüyor> şey, bana. Bana dediniz değil mi? Ya, ya sen deli misin? Başka kim var ki burada? <gülüyor> Kusura bakmayın bey. Sevindim de. Ee, sevincimden sordum. Ee, gidiyoruz değil mi bey? E gecenin bu saatinde şaka yapacak halim yok ya. Sen atı hazırla. Ben de lazım olabilecek araç gereçleri çantama koyup geliyorum. <gülüyor> Hay Allah razı olsun sizden. <gülüyor> Hasan'a, Sen durmadan bu ilahiyi mi söylersin? Öyle ya doktor Hem ağlar hem söylerim Benim de canım arzular o mübarek peygamber toprağına Ama gitmek nasip olmaz bir türlü Nasip işte Aynı arzu Aynı hüzün Tıpkı annem Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor Böyle sızlanıp duruyorlar Fazla gefezelik edip de canımı sıkmasa bari Hasan ağa, Çok uzun mu Yok doktor bey Bakın kasabadan çıktık bile ha, Çıktık ama hava daha da soğudu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 O a silahıdır bey. Şu <gülüyor> silah. Silah. İlağa sana. Şu halimle bile güldürdün beni. Neden güldürdüm <gülüyor> doktor bey gülünecek ne söyledim ki ben? Yok yok. Yok bir şey ya sana. Bakma sen bana. <gülüyor> şeker şeker ister misiniz? Şeker mi? Ne şekeriymiş o? Akide. Akide şekeri. Evet, iyi olur İnsanın içi ısınır. Alın siz de atın ağzınıza. Hayır, hayır hayır hayır. Sen...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 Ufak bir yolculuk için de sıkıntıları ve tehlikeleri bir bir saydınız. E, doğru değil mi ama? Doğrusuna doğru da. Ufak tefek yolculuklar için ihtimal tehlikeleri düşünüyorum. Uzun sonsuz ebedi yolculuk için korkmamak mümkün yolculuk <Gülüyor> Yolculukun sonsuzu nasıl oluyormuş Her faninin mutlaka çıkacağı yolculuk. Ahiret yolculuğu. İşin şey yoksa vazife.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 Kuştesini duymadın mı? Ya. Ben, ben bir şey duymadım. Nasıl olur? Şimdi duydum. Sana, sakın kurtlar saldırmazsa. İnşallah Hı. saldırmazlar. Ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Yanında silahın yok. Dua Duan'ın benim silahıdır dediğine bey. Ya bana şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi hadi sen şu atı daha biraz daha azla da sür. Bir an evvel bir an evvel köye varalım. Yoksa işimiz işe. Hadi kara kızım. Ne? Tutlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok Şu tepeyi çıktık mı Orada eski terk edilmiş bir bina vardır Haraptır Oraya saklanabiliriz Hadi hadi Hasan abi biraz daha hızlı gidelim Şuraya bak soğuktan Plan <gülüyor> neredeyse Aman Allah'ım ben aklımı kaşırdım galiba Ne işim var gecenin bu saatinde Burak ne ihtiyarlar dağ başında Nasıl yaptım bu adayı ben ne idi bejetesin peşine düştü. Bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem hem, hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların birçoğu bile görmedi beni. Ay Allah. ya öldürürse beni. Daldınız doktor bey. Heh. Ne ne ne dedin sana? <gülüyor> Durgunlaştınız birden. Yok, dalıp gittiniz. Evet, eh, ilk günler hep böyle olur.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 İstanbul Boğaz önünde akar gider ne? Minareler Kubbeler Mezarlıklar Kerviler Camiler türbeler Beri kadar Üsküdar Gözümde tüter Eyüp Sultan Hele Eyüp Sultan <gülüyor> Resulullah'ın kabrine gidemedim mi?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 İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnız hem yeşil bir yerde. Kocaman çınarlar vardı. Ha, bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. <gülüyor> zavallı annem. Oh, zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık... ...gözyaşından nasipsiz olmak. Ben, ben çok ağlarım.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 ...hani yakın demiştin, kandırdın beni değil mi? Telaşlanmayın evet. doktor bey, bakın tepeye gelmek üzere... Ee, ...yine at yürümüyor ki... çakalım kaldık burada... ...şu kayanın kurtusunda kalmış buraları... ...onun için kar yumuşak... ...at saplanıp kalıyor... Ee, şey, ...ben de çekeyim hayvanı biraz. ...dur, dur bir dakika ben de ineceğim... ...ben yürüyünce ısınırım bari... ...aman doktor bey, Do doktor bey dikkat edin... ...ne oldu? ...o taraftan değil bey... ...bu taraftan elin ...niye...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 Hedefe varmış Bulamayanın ise ayağı kaymış Uçuruma yuvarlanmış bırak, bırak şimdi bunları da bir an önce çıkan şu atık karların içinden Hadi kara kız Gel gel Aferin. Olmuyor Olmuyor işte Buraya saplandık, kaldık Telhase etmeyin doktor bey telhase etmeyin İmmet ya fakih ahmet Hadi Hadi bismillah ya. Hadi Hadi karan kızım hadi hadi. hadi hadi. Oldu işte Gördünüz mü doktor bey Hadi Hadi, hadi buyurun kıza evet. Yok, Biraz yürüyelim Hem yürümek daha emniyetli Baksana kızağın bir ayağı boşlukta gidiyor Yol buralarda iyice daralır Hasan ağa Demin yine dua ettin, değil mi Evet doktor bey ...Hümmet Ya Fakil Ahmet dedim. Elhamdülillah... ...bu maneyi açtık. Ne demek ki bu? Bu, bu bir dua. Bu böyle bir duaydı ki... ...İstanbul'u fetheden Mehmet Han Hazretlerimin... elindeki kılıcı düşürür... ...dudaklarından bu duayı... ...hiç düşürmezdi. Hı. Bu duayı ona hocası... ...İstanbul'un manevi ifadeyi... ...Ak Şemseddin Hazretleri öğretmişti. Ak Şemseddin mi? O da kim? He? Ne dediniz doktor bey? Akşemsettin'in kim olduğunu sordum. bu <gülüyor> cahilliğimle imtihanla ediyorsunuz doktor bey. Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Ya. Siz benim ki işte. <gülüyor> Yok ya sahiden soruyorum. Bekleyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın. Ya. Canım ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum. Asıl olur doktor bey kitaplar mıda mı okumadınız? Hayır okumadım. Bak biz tıp kitapları, fen kitapları, sosyal kitaplar okuruz. Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> ya, ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşam illa bilmem mi gerekiyor yani? He ya. Siz <gülüyor> bilmezseniz kim bilecek? Niye? Çünkü Akşam Hazretleri tıp sahsında birim bir şansı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 Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştur. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı <gülüyor> ve bazı kanserli hastaları tedavi etmişti. Hasan ağa sen bunları nereden öğrendin ha? Dedim ya doktor bey çok okurum ben. <gülüyor> Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var ha? Çok şaşırdım. Şunu iyice bir anlatsana bana. Hmm. <gülüyor> Anlatması zor. <gülüyor> doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre. Etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi? Bir şeker atsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yedim tatlı konuşalım. <gülüyor> ya sağ ol isteme. Anlat sen. Kimmiş bu Akşemseddin? He, kim mi?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 ...zamanın bütün ilimlerini tahsil edip... ...Osmançık'ta müderris olur. İlimle yüklenmiş... ...güzel ahlakla süslenmiştir. Hastaları ücretsiz tedavi eder. Gece demez... ...gündüz demez çağrıldığı yere koşar. Şimdi ben de öyle yapmıyor muyum? Bak Halime... ...bu havada bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya. Hasta bakmaya. Doktor oğlum... Sizin gibi o da çağırıldığı yere giderdi. Hasan sana ha? bizim iş başka iş. Sen ondan bahset. Çocuğu hastalanan bir baba. Gece kör. daha başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye.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 Evet. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı. Ama bu yıldız başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı. Mehmet Şemseddin her şeyi göz üstü bırakıp yollara düşer. Şey. Hasan'a bilinmeyen birileri birimlerini çağırıyor. Korkmuyorlar mı peki?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 Oh uzakmış. Yolculuk nereye? Ankara'ya. Ne yapacaksın Ankara'da? Hacı Bayramı Veli'ye mürid olacağım. <gülüyor> Başka mürid olacak şeyh bulamadın mı kardeş? Hacı Bayramı Veli'nin nesi var ki? O Veli falan değil Erenler. Dilenci, dilenci. Sen ne dersin derviş baba? Gerçek derim.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 Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder miyicem? Hadi şemsettin, sen yoluna devam et. ...dervişlere yardım Der. edin. Allah razı olsun. Ne için elinde, o gidersin. Dervişlere dervişlere yardım edin. yardım, yardım, yardım, yardım. edin. Bana yardım. burası Ankara. Bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri evet. dediler.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 Hasan ağabey, bizim de bu halimiz geçer mi dersin halinice ne olmuş Tane ne olsun Benimle sen dalga mı geçiyorsun Estağfurullah doktor efendine haddime Ben, ben şunu demiştim evet. Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var evet. Kızağımız var evet. Gidiyoruz evet, tamam. İnşallah hayırlısıyla varırız evet, Tamam tamam İyiyiz yolumuz da iyi Soğuk da yok Sen Akşer Fethi'nden bahset Onu anlatınca hepsini unutuyorum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 Hasan ağa sen de duydun mu Duydum be Duydum da peki, peki saldırılar mı dersin Korkun kurtlardan değil Allah'ı alem birazdan ortalık Gibi kazıp kavuracak İzvar ne diyor Nasıl çıkacağız o tepe? Siz hele deyin şu kıza. Gerisi kolay <gülüyor> Yetiş ya fakih ahmet Himmet ya fakih ahmet İmmet ya fakir Vaziyet çok mu kötü Hasan ha dua ediyorsun Hastam için dua ederim bey Allah şifa versin Kim bilir ne haldedir Dört gözle bekler bizi. Üzülme Hasan ha Sen elinden geleni yapıyorsun ya Tipiye yakalanmadan sığınak gidebilir miyiz dersin İnşallah bey Ya Hasan ha Durgunlaştın birden Sana bu hal hiç yakışmıyor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 mühim olan hakka kul olmaktı o da öyle yaptı çok kısa sürede hacı bayramı veli hazretlerinin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu beni emretmiştiniz efendim gel şemsettin gel evladım buyurun hocam şemsettin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 ...dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin elini veya bir parmağını kesseler... ...Allah korusun diş ağrısı ağrı olmaktan çıkar. <gülüyor> Amma da ukalaymışsın ha. He. Her lafıma daha <gülüyor> kuvvetli cevap vermesen olmaz mı? Estağfurullah size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim olmadığını siz de biliyorsunuz. <gülüyor> neyse neyse. Daha fazla dayanamayacağım. Bir an evet varalım. <gülüyor>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 Bizans'ın kuşatılması için... ...karar alınır. <Gülüyor> Hadi kara kızım. Hadi, gür. <Gülüyor> Yürü abi, gür. Çepi iyice alttansan efendim. Dur, <Gülüyor> dur. Dur, dur. O bina az ileride. Biraz dayanın. Bırak, bırak Bir an önce gidelim. Yoksa öleceğiz Olmaz bey. Hayvanı bırakamayız burada. Ne, ne yani onu da mı yanımız alacağız ha? Geniştir bey. Hepimize yeter. <gülüyor> Hadi Kara Kız. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> kızak sökelim. Peki kızak ne olacak? Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız Hiç e, e, demiyorum efendi. Rüzgar nefesi gelecek. Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın aşağısı uçurum. Dikkatli basın. Lanet bu başıma gelmesin. Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada. Doktor. Doktor bey dikkat e, edin. Hasan! Hasan! Hasan kayıyor. Hassan düşecek. Durum doktor bey. doktorlama çabuk, çabuk olmasın Çabuk ol sen haberini. Hasan ki. Dayanın benim. Dayan dayanır, asıl, Ya, ya, ya. doktor bey. Dayanın. <gülüyor> dayanın geldi. baş belası Çabuk ol sen. Geliyorum çabuk. Ben, beni bu belaney sen kurtar. Haydi! Haydi! Ha, geldim işte! Sakın kıpırdamayın! Durun, durun, durun! Hareket etmeyin! Yoksa ikimiz birden düşeriz. Haydi! Ben kara kızdan onu yapayım. Tamam, tamam! Şimdi siz sıkıca tutun elimi! Haydi Olur mu? Ha. Hadi. Sakın bırakma iğne mi. Tamam. Ey tamam. Ya. Bakıcım çekti İyi ki. Bey, ki sökmüşsün. Yoksa yoksa hadi doktora. Hasan evet. baba. Bakın bina şurada şurada. Gidelim hadi. Bakın. Bakın geldik işte. İşte. Ne yani? Senin sığınacağız dedin ya burası mı? Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor Çatısı da sağlam. Ya bana. En çok da neydi? Neyse. Hasan ha. ha? ha? Bana mı dediydiğiniz doktor? Yok yok yok.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 Çakmağım, çakmağım ıslanmış. Bak, bak, bak, bak Hasan ağ, duydun mu? Çok çok yakın, çok, çok, çok yakından geldi ses. Duydum doktor bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanması lazım. Saldırılar mı bensin? Ya, ya ateş yakmak lazım. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ya baba. Ya. Yetiş ya Fakih Ahmet Hasan ağa delirdin mi sen ne sayıklıyorsun olsun Yetiş Fakih Ahmet Aklım başımda Dua ediyorum Dua ediyorum ki şu çakmak yansın Sonumuz ya geldi Fakir Hasan ağa ya. Çakmak yansa bile sonumuz geldi yanacağız yakacağız Ne yakacağız burada İmdat ya Fakih Ahmet İmdat ya Fakih Ahmet Ne yapıyorsun ha Delirdin mi Delirdin mi palto yakılır mı Hasan ağa ne yapıyorsun sen Yakmam lazım Olduk işte. Ha? Kaçıyor. Ka kaçıyorlar. Bak. Ha? Bak ammada çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti. Doktor. Etrafı bir kolaçan edelim. Çalışırtlı. İçeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım. Ayşe. Bak nasıl da gözleri parlıyor hepsini. Şurada bir çizik var. Onu alalım. <gülüyor> Bu bizi bayağı idare eder. Ne biraz ısınırız. He? Hey, hey, şunlara bak bizi seyrediyorlar. <gülüyor> Aç kurtlar gibi bekleşmek böyle olur işte. Yaklaşamazlar değil mi Hasan? He? Ateş yandığı müddetçe gelemezler. Hem bunları da Allah-u Teala böyle yaramış. Peki... Peki atışken ne yapacağız? Gitmeleri için dua edeceğiz. Dua mı? Hı hı. Dua. Dua müminin silahıdır. Ben ne zaman hı. zorda kalsam, ...İmdat ya fakih Ahmet diye dua ederim. Peki Hasan'a iyi de şu fakih Ahmet ile Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben. E bu Şeker alın doktor. Mer <gülüyor> bakalım ne? Hadi. Şimdi ya Fakir Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır. <gülüyor> doğru doğru. Akşems ettim. Ya yine mi o konuya döndük? Meraklanmadınız mı doktor bey? Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan'a. Ha? <gülüyor> <gülüyor> korkmayın doktor bey korkmayın. Size hatalarımızı anlatacak değilim. Size fakih Ahmed'in ne manaya geldiğini anlatacağım. Ha, Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Güzel, hadi anlat bakalım. Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu.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 İş bu senenin 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile. O gün Fethullah, Kostantiniye dola ezan sesiyle. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın.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 ...kıttığı gözyaşları... ...ak saçı ve ak sakalında nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da... ...toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fethin gerçekleşmesi için... ...Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da... ...sanki sofra kadar yer ıslatmış. Ahmet Paşa... ...sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın. Emredersiniz.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 Elhamdülillah. Sen padişah geliyor! padişah geliyor! padişah geliyor! padişah geliyor! Halk kalktı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 ...onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir. Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri, fakih Ahmet benim. O bendim dememişti.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 İmdat ya. ya bak, bak, bırak şimdi ya, dua etmeyi, bir şeyler yapalım. İndat Baksana ateş sönüyor ki Ahmet. Yapacağımızın en iyisi bu Doktor Bey. Siz de dua edin. İmdat <gülüyor> ya bak ya Doktor arkadaşların duysa. <gülüyor> Beni görserlerdi, bir çim gülerlerdi. Evet, siz de akşamsettin Hazretlerinin hürmetine, Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin ve inanın, inanın ve dua edin. Duaymış.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 Yetiş ya Fakir Ahmet İmdat ya Akşemseddin Hazretleri İnanarak Yetiş Samimiyetle Yetiş. Yüreğinizden, Yetiş yüreğinizden Yetiş Yetiş ey büyük insan İyi İyi Betleğin şimdi doktor bey evet. Gitmediler Bakın İyi bakın Ateş tamamen söndü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 Kurtulduk Hasan He. Kurtulduk He. Kurtulduk Kurtulduk elhamdülillah dua. dua kurtardı bizi Allah kurtardı Dua sayesinde Akşemseddin hazretleri sayesinde o, İnanamıyorum Hasan'a inanamıyorum Ama gözlerimle gördüm Ben dua ettim ve kurtlar gitti <gülüyor> Dua Müminin silahıdır be. Hasan Ağa.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 Bak bak kızak şurada işte ucu görünüyor Tamam Şimdi kara kıza koşalım <gülüyor> ah, Oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oldu işte <gülüyor> Hadi <gülüyor> doktor bey atlayın <gülüyor> İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız Meraklanmayın meraklanmayın geldik sayılır <gülüyor> Bu gece çok şey öğrendim senden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 Ne olur anlat <Gülüyor> Akşemseddin Hazretleri artık Göğünüye dönmek istiyordu Ama Fatih Sultan Mehmed'in Hocasından bir isteği daha vardı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 Akşam oldu. Dönelim. Elhamdülillah. Allahü Teala ne büyük nimetleri ihsan etti. Elhamdülillah. Hadi bakalım getirin şu fidanları. Dikkat edin toprağıyla getirin. Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler? Padişah efendimizin buyruğu olmuş. Bak fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar. Akşemseddin hazretlerini imtihan imtihan mı ederler sultanımız? Bilemeyiz. Şşş. geldiler. Akşemseddin de yanında. Hocam. Hazreti Halit'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa. Hocam silahtarın diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyorum.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 Çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarına dikeyim. O dallarda senin hatıran olsun. Evet. Orda o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifi üzerine bir türbe ve Akşemseddin ile talebelerine mahsus odalarla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 ...herkesle tek tek helallaşıp... ...veda eyledi. Yasin'i şerif okudu... ...bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp... ...uyuyuverdi. Artık... ...uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde... ...hali gibi... ...sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı. Hasan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 Hasta iyileşti şükür. E aman nasıl olur Hasan'a ha? <gülüyor> hastanı görmedik bile. <gülüyor> ya hasta. Abi... Doktor <gülüyor> bey, hadi inin. Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim Ama var. Çok. Hasan, ha. Hey hey hey Hasan'a ha. nereye gidiyorsun? Hasana ha. Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan ağa, kafamı allak bullak ettim. Hay Allah. Gitti. Gitti. Gitti. Sürsem yüzümü. Sürsem yüzümü. Hak nasip eylese de. Görsem yüzümü.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 bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.